Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 19. Bölüm Bedir Savaşı Bedir Gazvesi İç ve dış tehlikeler, bazı gazve ve seriyeler Mekke döneminde Hazreti Peygamber, kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapan Kureyşli müşriklere karşılık vermemiş, onlardan intikam alma yoluna gitmemiş, hakaret, işkence ve sıkıntılara maruz bırakılan Müslümanlara sabretmelerini tavsiye etmiştir. Bu dönemde inen ayetler de devamlı olarak sabır tavsiyesinde bulunmuştur. Hicretten sonra Medine'de başlayan yeni dönemin, özellikle ilk yıllarının kendine has ferahlıklarının yanında sıkıntıları da mevcuttu. Mekke müşrikleri Müslümanlara Medine'de de rahatlık vermeme hususunda kararlıydı. Medine'deki yerli halkın çoğunluğu samimiyetle Müslüman olmuşsa da, İçlerinde münafıklar da vardı. Şehrin etrafında yaşayan Yahudi kabileleri görünüşte anlaşmaya katılmışlardı. Fakat hemen her fırsatta problem çıkarıp ihanete varan davranışlar sergilemeye hazır bulunuyorlardı. Hicretten kısa bir süre sonra Kureyş ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'la Übey bin Halef Medineli Müslümanlara gönderdikleri mektupta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i güven ve koruma altına alıp ona yardım etmelerinin utanılacak bir şey olduğunu, bu davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini, aksi takdirde aralarında savaş çıkabileceğini bildirdiler. Buna karşılık olmak üzere Ensar adına Kâb bin Malik, bir şiirle müşriklerin isteklerini reddetmiştir. Bu arada Kureyşliler, Medine'ye karşı bazı ekonomik baskı tedbirleri de almaya başladılar. Diğer taraftan Hazreti Peygamber ve ashabının hicret haberi Arabistan Yarımadası'nın hemen her yerine ulaşmıştı. Birçok kabile yeni peygamberin davranış ve tepkilerini takip ediyor, hatta hicret etme imkanı bulamayan veya Müslümanlığını gizleyen kimseler de vuku bulacak gelişmeleri bekliyordu. Bu arada zulme maruz kalan müminlerin silahla mukabelede bulunmalarına izin verildiğini beyan eden ayet nazil olmuştu. Kendilerine haksız yere saldırılan kimselere savaşma izni verilmiştir. Ve şüphesiz Allah onlara yardım ulaştıracak güçtedir. Onlar ki sadece bizim Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar. Hazreti Peygamber, hicretten yedi ay sonraki dönemden başlamak üzere bir yıla yaklaşan bir süre içinde Medine'ye sığınmış bulunan Müslümanları Kureyşlilerin tehdidinden korumak. Onlara Müslümanların da bir güç olduğunu göstermek amacıyla bazı askeri operasyonlar gerçekleştirmiştir. Hazreti Hamza kumandasında Sif-ül Bahr seriyesi, Ubeyde bin Haris kumandasında Rabi seriyesi, Sa'd bin Ebu Vakkas kumandasında Harrar seriyesi, Ebva gazvesi, Buvat gazvesi, Uşeyre gazvesi. Bu müfrezeler, Kureyş kervanlarının güzergahları civarında dolaşmışsa da, herhangi bir baskın düzenlememiş, diğer kabile ve gruplara ait kervanları da rahatsız etmemiştir. Bu askeri hareketlerle birlikte, esasen savaş halinde olan Medine ile Mekke, savaş hükümlerinin yürürlükte bulunduğu bir dönemi yaşamaya başlamış ve bu durum bir Antlaşmasına kadar devam etmiştir. Hicretten 17 ay sonra, Abdullah bin Cahş kumandasında Batn-ı gönderilen Seriye, Yemen'den dönen bir Kureyş kervanına Mekke'nin güneyinde baskın yapmış, bir kişi öldürülmüş, iki kişi esir alınmış ve bazı ganimetler ele geçirilmiştir. Bazı rivayetlerde istihbarat amaçlı olduğu bildirilen bu seriyeyle Hazreti Peygamber Kureyşli müşriklere gözdağı vermeyi hedeflemiştir. Bedir Savaşı, Bedir Gazvesi, Bedir Gazvesi daha sonra yapılan Uhud ve Hendek Gazveleriyle birlikte Hazreti Peygamber'in Kureyş müşriklerine karşı verdiği tevhid mücadelesinin en meşhur savaşlarından biridir. Bedir, Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye-Kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabaydı. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere Mekkeli Müslümanların 10 yıl boyunca zulüm ve işkencelerine maruz kaldığı, nihayet canlarını kurtarmak için ancak birkaç parça eşyalarını yanlarına alarak kendilerinden kaçtığı Kureyşliler, Müslümanlardan kalan malları da servetlerine katarak, Yarımada'nın güney ve kuzey istikametlerine doğru ticaret kervanları düzenliyordu. Resul-i Ekrem, Ebu Süfyan'ın idaresinde, Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanının Suriye'den dönmekte olduğu haberini aldı. Mekkelilerden her kesime ait olan bin develik kervanın elli bin dinar değerinde olduğu kaydedilmektedir. Kureyş kervanına Bedir'de baskın düzenlemeyi planlayan Hazreti Peygamber 12 Ramazan 2 tarihinde Medine'den hareket etti. Yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil olarak bıraktı. İslam ordusu dördü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305 kişiden oluşuyordu. Sancaktarlık görevine Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz tayin edildi. Orduda yetmiş deve ve 2 de at bulunuyordu. Müslümanlar 1 veya 2 gün oruçlu olarak yola devam ettikten sonra Hazreti Peygamber'in emri üzerine oruçlarını açtılar. Öte yandan Ebu Süfyan, Hicaz topraklarına girince Hazreti Muhammed'in baskın teşebbüsünü öğrendi. Yardım istemek üzere Mekke'ye adam gönderdi. Kendisi de kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve daha az kullanılan sahil yolunu takip etti. Kureyşliler, Ebu Süfyan'dan gelen yardım talebi üzerine yoğun bir şekilde hazırlıklara başladılar. Daha sonra… Kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine rağmen, Ebu Cehil komandasında bin kişilik bir kuvvetle Bedir'e doğru hareket ettiler. Müşrik ordusunda 700 de ve 100 de at vardı. Aslında Rasulullah ve ashabı Kureyş ordusunun Mekkeden çıkıp Bedir civarına geldiğini henüz bilmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Bedir karşılaşmasının İki tarafın beşeri planlarının ötesinde Allah'ın kudret ve iradesiyle gerçekleştiğine işaret edilerek, Müslüman ordusuyla müşrik ordusunun birbirinden habersiz olduğu, ticaret kervanının ikisinden de uzak bir yerde sahil yolunda bulunduğu haber verilir. 17 Ramazan 2 Cuma sabahı erken saatlerde her iki ordu Bedir'e doğru yola çıktı. Hazreti Peygamber Bedir'deki su kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı ve Habba bin Eret'in tavsiyesi üzerine düşmanın geliş istikametine göre kendilerine en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla kapattırdı. Fakat daha sonra Hazreti Peygamber müşriklerin açık bırakılan kuyudan su almalarına izin vermiştir. Savaştan önce Hazreti Peygamber Cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten Adî kabilesinden Hazreti Ömer'i Kureyşlilere göndererek savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif ettiyse de Kureyşliler savaşmakta ısrar ettiler. Eski Arap adetine göre savaşı kızıştırıp başlatmak üzere her iki taraftan birer kişi meydana çıktı. Mübareze adı verilen bu meydan okuyuş sırasında Hazreti Hamza Hasmı Esved bin Abdül el Mahsumi'yi öldürdü. Bunun üzerine Kureyşlilerden Utbe bin Rebia, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid İslam ordusundan da Ubeyde bin Haris, Hazreti Hamza ve Hazreti Ali meydana çıktılar. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali hasımlarını öldürdükten sonra ağır yaralanan Ubeyde'nin yardımına koşup Utbe'yi öldürdüler. Ubayde bin Haris, savaşta aldığı yaralardan dolayı Bedir dönüşü yolda şehit olmuştur. Mübarezelerden sonra başlayan savaş aynı gün ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Müşriklerden başta İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere 70 kişi öldürüldü, 70 kişi esir alındı. Müslümanlardan şehit olanların sayısı da on dörttü. Hazreti Peygamber şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Kureyş'in ölülerini de gömdürdü. Esirlere karşı iyi davranılmasını emreden Hazreti Peygamber, onlardan sadece ikisini, Ukbe bin Ebu Muaytla, Nadir bin Harisi vaktiyle Müslümanlara yaptıkları işkenceye karşılık ölüme mahkum etti. Diğer esirlere yapılacak muamele konusunda da ashabın görüşünü aldı. Hazreti Ebubekir'in teklifini benimseyerek esirleri mali durumlarına göre ödeyecekleri bin ila dört bindir hem fidye karşılığında serbest bıraktı. Bazı esirler karşılıksız, okuma yazma bilenlerse on Müslüman'a okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı. Müşriklerden elde edilen ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüşüldü. Hazreti Peygamber Ramazan ayının sonu veya Şevval başında Medine'ye döndü. Bedir'de ele geçirilen esirler arasında Hazreti Peygamber'in damadı Ebu'l As bin Rebi' de bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in en büyük kızı Zeynep'le evli olan Ebu'l As hanımı Müslüman olduğu halde kendisi İslam'ı kabul etmemiş, bununla birlikte müşriklerin Zeynep'i boşaması yolundaki telkinlerine de olumlu cevap vermemişti. Bedir'de müşrikler safında savaşa katılıp esir düşünce, Mekkeliler esirler için fidyelerini gönderirken, hanımı Zeynep'te de bir miktar parayla, annesi Hazreti Hatice'nin düğün hediyesi olarak kendisine vermiş olduğu gerdanlığı göndermişti Gerdanlığı tanıyan Hazreti Peygamber son derece duygulandı. Hazreti Hatice'yi ve İslam'a hizmetlerini bir kez daha hatırlayarak Ebul As'ın serbest bırakılması ve gerdanlığın da Hazreti Zeyneb'e iade edilmesi hususunda ashabından izin istedi. Serbest bırakılan Ebul As Mekke'ye döndü. Ve Hazreti Peygambere verdiği söz doğrultusunda hanımı Zeynep'i Medine'ye gönderdi. Kendisi de daha sonra Müslüman olup Medine'ye hicret edince Hazreti Peygamber Zeynep'i ona iade etmiştir. Kur'an'da Bedir'de elde edilen zaferin Allah'ın yardımıyla gerçekleştiği ve Müslüman ordusunun meleklerle desteklendiği ifade edilmektedir. Bedir gazvesi İslam cemaatine Arap Yarımadası'nda büyük bir itibar kazandırmış ve Hazreti Peygamber'e İslamiyet'i tebliğ için geniş imkanlar açmıştır. Savaşı kaybeden Mekkeliler, Ebu Cehil'in yerine başkanlığa Ebu Süfyan'ı getirmişler ve Müslümanlardan intikam almak üzere yemin ederek bunun yollarını aramaya başlamışlardır. Bu arada hastalığı sebebiyle Bedir'e katılamayan, ve yerine As bin Hişam'ı gönderen Ebu Leheb, Bedir yenilgisi haberini aldıktan sonra daha da fenalaşmış ve ölmüştür. Ebu Süfyan, Bedir yenilgisinden iki buçuk ay kadar sonra iki yüz kişilik bir kuvvetle Medine'ye kadar gelip şehrin dış mahallelerine saldırdı. İki Müslümanı şehit edip, tarlalarını ateşe verdikten sonra kaçtı. Hazreti Peygamber, 200 kişilik bir birlikle kendisini takibe çıktıysa da, Ebu Süfyan ve askerleri beraberlerinde getirdikleri kavrulmuş un torbalarını ağırlık teşkil etmesin diye yerlere atıp uzaklaşmıştı. Bu sebeple bu takip sevik, un gazvesi olarak bilinmektedir.